isimleri hakkındaki dördüncü kaydemiz. İbn-i Seymin Rahimallah buyuruyor ki El-Kaidetur-Rabi'e ah. Dördüncü kaydı Delaletu esma illahi teala ala zâtihi ve sıfatihi tekunu bil mutabakati ve tadammuni Delaletu delaletu esma illahi teala ala zâtihi ve sıfatihi tekunu bil mutabakati ve bil ve bil iltizam Allah subhanahu ve teala'nın İsimlerinin zatına ve sıfatına Delalet etmesi Mutabakat Tadammun ve iltizam yoluyla olur Tamam Allah subhanehu ve teala'nın isimlerinin Zatına ve delalet Ve sıfatlarına Delalet etmesi Mutabakat yoluyla Veya tadammun yoluyla veya iltizam yoluyla olur Bunlar nedir? Bunları açıklayacağız İnşallah Şimdi ne demek bu? allah Alem tabii bu önemli. Şeyh Hüseyin de birazdan zaten bunun önemine vurgu babından bir cümle zikredecek. Bu kaydın önemine vurgu babından. allah Allahu Alem bu kitapta en önemli konularımızdan bir tanesi bu. Yani dedik baya bir kayda sayacak. 21 tane falan. Bu kitapta kayda var. Bunlardan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 birazdan gelecek bizim mevzumuzla alakası. O zaman birisi dese ki eee delaletu mutabakanın tarifini deriz ki delaletu lafzı ala kamili ma'na. Delaletu lafzı ala kamili manahu. Tamam. Yani lafzın kendi içerdiği mananın tümüne delalet etmesi denir. Tamam? Bunu ezberleyeceksin inşallah. Önümüzdeki ders söyleteceğim. Tamam. Delâletul lafzı ala kâmili ma'nâhu. Burayı tekrarla. Delâletul lafzı alâ kâmili ma'nâhu. Delâletul lafzı alâ kâmili ma'nâhu. Tamam. Lafzın kendi içerdiği mananın tümüne delalet etmesi. Mesela tabi bunu örneklendiriyoruz. Mesela ev lafzı. Ev bir lafızdır değil mi? Ev lafzı neye delalet eder? Kendi odalarına, mutfağına,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 bizim saydığımız oda mutfak vesaire banyo çatı pencere vesaire bunların hepsi ev lafzının içine dahildir çünkü ev lafzı delaletül mutabaka olarak bütün cüzlerini içermiştir tabi şu yanlış anlaşılmasın biz mesela şey demiyoruz yani penceresiz ev olmaz kapısız ev olmaz adam yapar kapı koymaz ona ev denir mi denir ama kamil bir ev midir? Değildir o ayrı bizim mevzumuz o değil yani asıl üzerine konuşuyoruz herhangi bir nesne düşün tüm e, nesne oluşturan tüm cüzler bu cüzlere de delalet eden o lafız bu haliyle ne? Delaletül mutabakadır burayı anladık şimdi ikincisi İbn de söylemişti Delaletü tadammun. tadammun kapsama aslında bu biraz da kapsama denebilir ama bu ne demek İkincisi delaletu talamun. Yani Arap bir lafız koymuş. Bu lafız herhangi bir şeye delalet ediyor. Ama o şey cüzlerden oluşmuş. Sen o lafızla o şeyin bütününü değil de bir cüzünü kastedebilirsin. Tamam mı? Şeyin ne yaparsın? Bir cüzünü kastedebilirsin. Şimdi delaletu tadamunun manası ne? Delaletü lafzı ala cüz'i ma'nâhu Bunu da ezberliyorsun.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 Bütün manayı içerir. Değil mi? Bu mananın içinde ne kadar cüz varsa o manaya dahil midir? Değil midir? Hı hı. Dahildir. Çünkü o manayı oluşturan cüzlerdir zaten. Tamam. O zaman evin bütün manasına evin, ev lafsının kendi içerdiği bütün manalarındaki oda, pencere, kapı hepsi buna dahil. İçerme hali delaletül mutabaka. Bu cüzlerden sadece bir tanesinin içermesine ne denir? Tadam. Delaletül tadammun. Delaletül tadammun denir. Tamam mı?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 Lafzın harici bir manaya, yani lafzın dışında kalan ancak o lafzın gerektirdiği manaya delalet eder. Mesela bunu çok kullanırlar. Ee, Ehl-i sünnet alimlerinden de kullananlar var. Diğer fırkalardan da vesaire bunu kullananlar var. Bu bedehi maruf bir şey. Mesela e, Arap ne der? El-Etheru yedullü alel-müessir. Eser, müessire delalet eder. Yani ortada.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 ki bütün bir manaya delalet eder ya da harici bir şeye delalet eder. Dış bir e, varlığa delalet eder. Tamam mı? Bu bedehi bir şeydir. Bunda herkes ittifak etmiştir. Ve bunu buna işaret eden Kur'an'dan ve sünnetten onlarca nas var. Mesela bunlardan bazıları. Şimdi Allah subhanehu ve teala ne diyor? أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْلَط۪يفُ Yaratan bilmez mi hiç? O latiftir, habirdir. Bak şimdi buraya dikkat edin.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 ilim ispatlıyor kendisini ama ispatlarken bazı hüccetler öne sürüyor değil mi nedir bu sürdüğü hüccet öne Yaratım, kendisinin yaratabilen birisi olduğunu hüccet olarak öne sürüyor yani Allah subhanehu ve teala tabir sahih ne demiş oluyor eğer ben yaratıyorsam biliyorum demektir çünkü kendi bunu vurguluyor yaratan bilmez mi hiç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 Vahve Latif el Khabeer. Tamam. Yine mesela Allah سبحانه ve Teala başka yette Allahu Lәzi xalqa səbə semawatın. Allah yedi gökleri ve minel ardi mislehun ve yerden de onlar gibisini yaratmıştır. Dikkat et devamına. Yetenә emru beynә emir bunların arasında yani bu semalar yer arasında iner durar in, iner durur sonra ne diyor Allah سبحانه و تعالى bak lamu taallil getiriyor diyor ki li taallu Allah'a ala kulli şeyin kadir ve ennallaha kad ahata bi kulli şeyin ilme Allah 7 gö kat göğü yerden de onlar gibisini yaratmıştır ve onun emri bunlar arasında buyruğu ne yapar bunlar arasında iner durur neden? lita'lemu ennallaha ala kulli şeyin kadir Allah'ın her şeye kadir olduğunu anlayasınız diye şimdi eğer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 her şeye kadir olduğunu belirtme, belirtmeyi gösterir. Her şeye kadir olduğunun göstergesidir, alametidir bu. Bak yine delaletü iltizamı kullandı Allah subhanehu teala. Bu çoktur. Mesela İbrahim aleyhisselamın sözü. İz qâli İbrahimu li ebihi lime ta'budu ma la tesme'u ve la yubisiru ve la yugni'an keşeyye. Ey babacığım işitmeyen, görmeyen,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 Tamam Bu da maruz zaten Bedehi, bedehi bir şey Şimdi e, İbn-i Huseymi'ne dönelim Bakalım burada ne söylüyor Şimdi biz bu e, başlığı Şeyh Huseymi'nin verdiği başlığı <gülüyor> ne, ne yaptık? Sadece bir şerh ettik Şimdi o başlığı kendi anlatacak, tamam? Biz de yine inşallah e, şah düşeceğiz altına. Şimdi rahimullah Allah buyurdu ki el kaidetu rabia ah, dördüncü kaydı, delaletu esma illahi taala ala zathi Allah'a supan ve taala'nın isimlerinin zatına delalet etmesi vasifati ve sıfatlarına delalet etmesi tekunu bilme mutabakati mutabakat yoluyla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 o kaideyle e, ortaya koyduğun bazı şeyler vardır. O ortaya koyduğun bazı şeyler Çinlere reddiyedir. Vesaire. Tamam? E, bunları anlıyorduk. Şimdi Useym'in tabir sahih hissederek buna bir giriş yapıyor. Şimdi Useym'in dedikten sonra Allah'ın isimleri zatına ve sıfatına mutabakat, tadammun ve iltizam yoluyla delalet eder. Bunu örnek diyor ki o misal özellik. Bunun misali şudur. Mesela bir örnek verelim ne? Artık şimdi konumuza girdik sayılır. Bu mutabaka iltizamı anladıktan sonra. Misal-u zâlik, bunun misali mesela, el-Khalik. Allah subhanehu ve teâlâ'nın isimlerinden olan ne? El-Khalik. Yedullü alâ zâtillah. Şimdi el-Khalik dediğimizde biz yaratan demek değil mi? El-Khalik, Allah'ın ismi Ney bu? Yaratan. Neye delalet eder? Yedullü alâ Allah subhanehu ve teâlâ'nın zatına delalet eder. Tamam. Zatına delalet eder.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 Birincisi zat, ikincisi sıfat. Yani o halk sıfatı, yaratma sıfatı. Tamam bu ikisi. Bunu aklında tut. İşte ikisine delalet ettiği zaman buna mutabakat mutabakat deriz. Ve yedullu zati Tek başına bu ikisinden zata delalet etmesine ne deriz? Tadammun. Veya ve alez sıfatil halqi vahdaha bit tadammun veya Allah subhanahu wa taala'nın sadece sıfatına, yaratma sıfatına delalet etmesine ne deriz? Yine bunu deriz. Şimdi bunu kısaca hemen yazalım. Anlayalım diye. Şimdi e, ne dedik biz? E, mesela El Halık El Halik değil mi? Yaratan. Şimdi bu bir isim. Bu bir lafız. Bu isim hem Allah Subhanahu ve teala'nın zatına delalet ediyor. Yani yaratan dediğim bir varlık var. Bir zat var. Bu da Allah Subhanahu ve kendisi. Buna delalet ediyor mu bu yaratan lafzı? Ediyor. Aynı anda yaratan lafzı ee, sıfata, yaratma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 Şimdi bunlar bize iltizam karşı gelirlerse, bunlar bize karşı gelirlerse bu konuda biz onlara şunu konuşuruz: Siz iltizam, delaletül iltizam, delaletül tadamun ve delaletül mutabaka olayını kabul ediyor musunuz etmiyor musunuz? Şüphesiz ki bedehi olarak gelecek. Zaten kendilerinin kitaplarında da var vesaire. Bu dedik ki akıl ehlinin icması var bunda. Tamam? bunda ne var? Akıl ehlinin icması var az önce biz Kur'an'dan da ispatladık bunu zaten Allah subhanehu ve teala da bunu kullanmış Resul-i İbrahim aleyhisselam da kullanmış, sünnette de var Bu bir sürü örnek var buna, yüzlerce ney? Kur'an'dan sünnetten onlarca ney? örnek var, Arap dil edebiyatında binlerce milyonlarca haddi yok yani Tamam? Mı? o kadar çok örnek var bu bedehi, ya bizle beraber bu delaletü iltizam mutabaka ve hatadan bunu kabul edecekler ki mecburen ediyorlar ya da etmeyecekler e o zaman aile bir platform olur. Zaten onlarla hiç konuşmaya bile gelmez. Selam olsun denilir, çekilir, gidilir. Tamam mı? Bu maruf bir şey. O zaman Allah subhanehu wa Taala'nın mesela halık ismi kısmı mutabakat olarak hem zatına hem de sıfatına delalet eder, halk sıfatına. Tadammun olarak tek başına zata, tadammun olarak delalet eder. Tek başına yaratma sıfatına, tadammun olarak delalet eder.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 Halik ismi Allah subhanehu ve teala'nın zatına delalet eder. Ve ala sifatil halki bil mutabaka. Pardon e, cümleyi kırık okudum. Yedull ala zâtillah ve ala sifatil halki bil mutabaka. Allah'ın zatına ve halk sıfatına mutabakat olarak delalet eder. Ve yedull ala zâti vahdaha ve ala sifatil halki vahdaha bit tadammun. Tek başına e, zata veya tek başına sıfatına delalet etmesine delaleti tadamun denir. Bu delalet tadamundur. E yedullâ ala sıfatay el ilmi ve kudreti bil iltizam. İlim ve kudrete ise ilim ve kudret sıfatına ise iltizam yoluyla ne yapar? Delalet eder, Mecburi olarak delalet eder. O yüzden bir insan derse ki Allah Subhanahu ve teâlâ'nın ilim sıfatının delili nedir? Deriz ki mesela o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 Kendisi delalet ediyor. Delaletü tadammunin ise mesela el halık yani yaratan isminin tek başına zata delalet etmesi veya tek başına halk yani yaratma sıfatına delalet etmesidir. Delaletü tadammun. Mesela buna bir misal verelim. Mesela bir mute, mutezile birisi geliyor. Tamam. Ve bu kişi Allah subhanehu ve teala'nın izzet sıfatını inkar ediyor. Ne? İzzet sıfatını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 Ve delalet olarak, delaleti tazammın olarak biz ona yaklaştık. Tek başına delalet etmesi noktasında, tamam mı? Şimdi dönelim e, şeyhın sözüne. Evet. Diyor ki, Rahimullah, ve lihaza lemmâ zekere halka semavati vel ard ve lihaza lemmâ zekere allâhu halka vel ard İşte bundan dolayı Allah subhanehu ve Taala yerin ve göğün yaratılışından bahsettiği zaman, bahsedince ne buyuruyor? Kale diyor ki Allah'u lezî halaka tabi burada i̇bn ayetin bir kısmını alıyor, biz başından alıyoruz. Allah'u lezî halaka seb'a semâvâtin ve minel ardi mithlehun yetenezzelül emrâ demin okuduğumuz ayet beynehun. O Allah ki yeri, yedi kat yeri, şey Allah ki gökleri, yedi gökleri ve yerde de bunlar gibisini yaratmıştır. Yetenezzelül emru beynehun Buyruklar bundan arası, bunlar arasında iner, durur. Sonra lita alemu bilmeniz için neyi neyi bilmemiz için? Ana <gülüyor> Allah'a, Allah kulli şeyin kadir, ve Ana Allah'a kudahatta kulli şeyin ilme. Neyi bilmemiz içinmiş? İki şeyi. Yaratma sıfatıyla neyi bilmemiz gerekirmiş? İki şeyi. Bir, Allah سبحانه Wa تعالى'nin her şey kadir olduğunu.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 diyor ki, delaletul iltizam mufidetun cidden. Hani biz dedik ki en önemlilerinden birisi iltizam başta. Bak şimdi burada ona vurgu yapıyor İbn-i Diyor ki, ve delaletul iltizam delaletul iltizam olayı müfidetun cidden. Çok önemlidir. Yani, hakikaten çok önemlidir. Litalibil ilmi. İlim talebesi için hakikaten çok önemli bir şeydir. İzâ tedabberel ma'nâ ve vahfakahu Allahu te'âlâ fahman littelâzum. Eğer Allah bu ilim talebesi eğer manayı düşünürse ve Allah subhanahu ve teala da onun onun bu lazımı anlamasını e, fehmetmesinde Allah subhanahu ve taala ona muvaffak kılarsa fe innehu bi zalika yahsulu min eddelil el vahide ala mesail eksetin böyle bir kişi yani iltizam olayını Allah Subhanahu ve Taala bir kişiye muvaffak kılarsa onu anlamı olayını bir kişiye muvaffak kılarsa çünkü neden? Allah Subhanahu ve Taala'nın herhangi bir şeyde bir insanın fakih olmasını istemesi Allah Subhanahu ve Taala'nın aslen onda hayır olmasını istemesidir. Men yuridillahi bihi hayran yufaqihu fiddin. Allah kimin için hayır isterse onu ne yapar? Dinde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 o yüzden orada önem, önem, önemine vurgu vuruyor burada. Diyor ki delaletül iltizam eğer Allah Subhanahu ve teala bir kulu bu delaletül iltizamı anlamasında muvaffak kılarsa bu kişi diyor tek bir delil ile birçok birçok mesele elde eder. Tek bir delil ile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 Ee, can uzun noktası burası. Tabi zaten e, şey yetmeyeceği için, kaset yetmeyeceği için, e, biz burada durduralım, ikinci bir kaset takalım, kaldığımız yerden öyle devam edelim, tamam? Mı? Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Ne demiştik en son cümlesinde? Ve dalalatul iltizam ibn osayman rahimullah diyor ki, Ve dalalatul iltizam fi cidden lit tabi bir el mi bu zaten er beraber Allahu Tealamençe lazım bu ilim talebisi için çok önemlidir Allahü bana Teala Eğer onu muvaffak kılarsa tamam pehulike ya Sumine deril vahit hala mesa ile kesir bakayım Eğer bu kişi bunu fehm ederse Allah bunu nasip ederse bu kişi tek bir deliyle birçok meseleyi ne yapar elde eder. Biz de ne dedik? Bunun semerelerini hemen biz verelim, anlatalım. İnşallah bunu görelim. Mesela Delaletü't-Tadammun, Delaletü'l-Mutabaka, delaletül iltizam. Ee, bunlar bize ne gibi semere veriyor bu isim sıfatlarda? Şimdi burada Allah Subhanahu ve teala mesela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 Diyorlar ki her şey helak olacaktır ancak zatı hariç. Ayetteki o yüz kısmının ne diye söylüyorlar? Her şey helak olacaktır ancak za e zatı hariç. Yüze zat diyorlar. Yüz sıfatını zaten kabul etmiyorlar. Peki bizim ehli sünnet alimlerimize bakıyoruz, müfessillerimize bakıyoruz, i̇bn Kesir gibi, başkaları gibi. Onlar da buna yüz diyor. O zaman onların elinde iki şey koz oluyor tabir sayesinde.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 Bu birinci yaklaşımları ikinci seleften birçok kişi diyorlar. Hatta ehli sünnet müfessirlerinden de birçok kişi buradaki yüze zat diyor. E siz ehli sünnet alimlerimiz teville yapmıyorsunuz. Yapmıyor diyorsunuz diyorlar. O zaman cüzlü söyleyip küllü mü Şüphesiz. Maşallah. Ama ee, bunu şimdi biraz daha tafsille anlatacağız. Aynen öyle ama. Tamam? Şimdi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 Burada toplu bir mana verelim. Veya e, tersten verelim cümleyi. Daha mı Türkçesi hoş olur. Ee, onun yüzünden başka her şey helak olacaktır. Onun başka her şey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 Tek başına Allah'ın yüzüne ve, helak ve tek başına helak olmamasına ve tek başına onun yüzünden başka her şeyin helak olmasına da tek başına nasıl delalet eder? Tadammın olarak delalet eder. Doğru mu? Hı. Hı. Yine Allah Subhanahu ve Taala'nın zatının baki kal kalmasına da ne olarak? Hı. iltizam denir. Neden? Çünkü Hı. yüz neye tabidir yüz?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 Var. Zatın helak olmamasını olarak e, delalet var. İltizam olarak bunun neyi var? Delaleti var. Birinci reddi olarak böyle veririz. İkinci reddiye olarak deriz ki <gülüyor> yüzün vecihin zata itirak edilmesi. Yüz kelimesinin zat hakkında kullanılması. Bu Arap dil edebiyatında maruf. Şimdi bize diyorlar ki mesela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 Bu vecihin yani yüzün zat hakkında kullanılmasıdır. Bu dilde maruf. Ama neyin ispatı ile beraber yüzün ispatı ile beraber, tamam mı? Mesela ve haytsu ma kuntum fawallu wujuhakum şatren. Nerede olursanız olun yüzünüzü ne yapın? Onun cihetine doğru çevirin. Mesela başka bir ayet. Allah ne buyuruyor? Hel etake hadisul gashiye sana örtüp büriyen kıyametin haberi geldi mi? Geldi ya. De geldi mi? Vucuhun yevme izin yüzler vardır ki o gün ne? Korkuludur. Şimdi o gün yüzler mi korkulu, zatlar mı korkulu? Zat tabi doğru ve biraz eksik. Hem yüz hem zat. Neden? Şimdi Allah subhanehu ve teala burada yüzlerin bizzat kendini mi kastediyor yoksa o yüze sahip olanlar mı kastediyor?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 Sonra amel etmiş, yorulmuştur. Zat amel etmiş, yorulmuştur. Ama onların yüzü var. Şimdi yok mu oradaki insanların yüzü? Cehennemdekilerin. Tamam. O zaman diyoruz ki min bâbi itlâkül vecih alâ azat. Yine mesela İmam-ı Zerkeşi Ulumul Kur'an'ında İmam-ı bunlar da bize bu tür bu konularda mukave edenler i̇mam alim olarak kabul ederler.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 Şimdi ne demişti rahimeullah ve delaletu'l-iltizam mufidatun jiddan İnsan bununla birçok mesele elde edebilir tek bir delille. Bu delaletu'l-iltizamı etmeyi Allah kendisine nasip ederse. Bunları anlattık ve bunun semerlerini deminden beri onu gösterdik. O yüzden İbnü Seymin neye vurgu yaptığını anladık değil mi? Bak, bir mesele neler elde ediliyor. Tamam. Şimdi İbrun Semih Rahimullah'ın kaldığı yerden devam edelim. Ve alem sonra diyor ki bil ki şunu bilmelisin. Ennel lazime min kavlillahi teala ve kavli Rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem. İza sahha en yekuna lazimen fahu hak. Yani diyor ki Allah subhanahu ve taala ve arşulünün eğer sahih olursa yani lazımlığı gerekl lazımlılığın gerekli olması sahih olursa bu haktır. Yani düşün ki Allah'ın kelamında bir şey var. Ve resulün kelamında da bir şey var ve bu zikredilen şeyler bir şeyleri gerektiriyor. Bu nedir? Haktır. Ve Neden? Neden haktır? Ve li enne kelam kelam Allah ve Çünkü Allah'ın e, ve resulünün kelamı hakkın, haktır. Ve lazimul hakkı hakkın. Ve hakkın gerektirdiği şey de nedir? Haktır. Tamam? Hakkın gerektirdiği şey de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 Lazıma gelince min kavli ahadin siwa kavlillah ve resulih felehu 3 halat. Allah ve Resulü'nün dışındaki herhangi birisinin sözünün lazımı sözünün gereğinin 3 hali vardır. 3 hali vardır, tamam Diyor ki el ula birincisi en yuzkeralil qa'il fe yeltzim bihi. Yani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 O zaman yeni bir işgal soru gelir karşı taraftan. O zaman Allah'ın bazı anilmez, bazen iner, bazen konuşur, bazen konuşmaz. Bu bu yenilik midir, dil midir? Yenilikse zaten bazen lafzını kullanamayız. Yeniliktir ama bu iş burada burada biz ne yaparız ehl sünnet olarak? Karşı taraftan lazimiyet itirazı gelirse. Belâletül iltizam. Senin sözünün gereği şu, şuna götürür. Neymiş bizim gere sözümüzün gereği? Eğer biz Allah'ın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 karşı taraf bize böyle bir itiraz getirdiğinde isim sıfatları ispat eden şu kişi yani ehli sünnet kişi der ki neam evet benim için bir sorun yok ve ana eltezimu bizaak ben bunu kabul ediyorum senin getirdiğin bu lazimiyeti zorunluluğu kabul ediyorum fe innal laha taala lem yezal ve la yezalu faala lima yurit ve la nafad li aqwalihi ve evet Allah subhane ve taala dilediğini her zaman yapmaya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 Allah subhanehu ve teala'nın buyurduğu gibi Kul, لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا Rabbinin kelimeleri için eğer eğer deniz Rabbinin mürekkep olsa Rabbinin kelimelerini yazmak için mürekkep olsa tamam Bunlar e, bu lenefel bahru kablen telfedek kelimatu rabbi Rabb'imin kelimeleri bitmeden önce ne olur? Bu mürekkepler biter yine Rab'binin kelimeleri ne yapmaz? Bitmez. Ve levci na bi mislihi ve yardımcı olarak bir o kadarını daha katsak bile. Bütün bu denizler mürekkep olsa bir o kadarını daha yardımcı olarak da katsak Rabb'imin kelimeleri bitmeden önce ne bu mürekkepler biter yetmez Tamam Tamam? Yani demek ki ne? Allah subhanehu ve teala devamlı teceddit olarak, fiil olarak fiil işler. Bir sorun yok. Yine Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? Ve kâle وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٍ Eğer yerde olan bütün ağaçlar ne? Kalem olsa. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرِينَ e, Ve denizde ardından yedi deniz daha e, mürekkep olup katılsa. مَا نَفِدَتْ كَرِمَاتُ اللّٰهِ فَإنَّ اللّٰهِ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 Neden? Çünkü buna buna nispet için. Yani bu kadimlik, yenilik nisbi bir kavramdır. Tamam Bu kullar için muhdes bir şeydir. Allah'ın gelmesinin biz keyfiyetini bilmiyoruz ki. Allah kendi emrinden dilediğini ihdas eder. Bunda ne var ki? Allah Sübhanahu ve Teala'nın ke kelamının aslı kadimdir. Hiçbir şey yok kendi Allah konuşma sıfatı vardı. Ama ni yarattı, onlarla konuştu. Bunda ne var? Yani Allah katından malim olan bir şey ilk başta izin meçhul ama daha sonra Allah